Herkese iyi akşamlar. Açık Radyo ve Açık Dergi. Müziğin Başka Türlüsü başladı. Sumruha Yüriyen'le bu akşam İlkin Deniz'e konuk ediyoruz. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <gülüyor> evet stüdyomuza hoş geldiniz. Derler ya ayağının tozuyla diye. Biraz öyle. Evet. Aslında ben başka bir hikaye biliyordum. Amerika'dan geldiği için yine de bu girişi yapacaktım. <gülüyor> Hazırlamıştım ama... Araya sıkıştırdı turne. Aynen araya bir de turne sıkışmış. <gülüyor> Telvin'in e ...Telvin'in Akdeniz civarlarında olduğunu biliyorduk ama niye olduğunu bilmiyorduk. Evet, 10 evet, e, gün önce başladı o turnemiz, e, bir belgeselimiz çekiliyor şu anda. Hı hı. Bizim her yaz rutin olarak yaptığımız bir dizi, konserler vardı, onları yaptık... ...ama bu sene bir değişiklik olarak Antalya Caz Festivali ile başladık. E, festivalin açılış konserini yaptık. E, çok güzel bir konser oldu, çok güzel bir salondu. Hı. Yani uzun zamandır böyle bir salonda hı hı. çalmamıştık. Ne güzel. ...Cemal Reştirey'den sonraki... ...en iyi salon belki... ...sesi falan da çok müthiş, Vay ne ]ydi. güzel. Çok güzeldi, çok iyiydi. Evet. İmrendik yani evet. şimdi. Yani. Ondan sonra işte... <gülüyor> ...Fethiye Kaş ve Göcek'teki... ...hem konserler yaptık... ...hem belgeselimiz yapıldı. <gülüyor> Dün döndük. İki iş bir adı yani. Evet, Ayağımın tozları <gülüyor> duruyor yani o anlamda... ...bir şey yapabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Peki ne zaman yayınlanacak belgesel? Ilk... Belgeseli Eylül diye e, konuştu çocuklar. Ama saatlerce çekim oldu. Bilemiyorum nasıl yetecek Eylül ama plan Eylül'de. Harıl harıl çalışıyor evet. şimdi o zaman. Evet. Evet, evet. Birçoklarımız mesela ben dahil olmak üzere genellemeyi buradan yapacağım. İlk indiniz deyince ilk akla Tervin geliyor. Benim için öyle. Çok da derinlerde yüzmeyen birisi olarak. Ama bunlar cindi. Şimdi Akdeniz dedin bir yandan galiba senin denizde de başka türlü bir e, ilişkin olduğunu iddia edebilir miyiz? Bilmiyorum. Neler yapar? İlk ressam olduğunu biliyoruz çünkü. Evet. E, denizlerle ilgili resimler yapıyorum. Yani sadece sandal resmi yapıyorum ben. Nereden hmm. bu takıldı kardeşim? O zaman hemen sorayım. Şahane evet. resimler Bilmeyenler için tabii ki ilkindeniz.com mu? Evet, ilkindeniz.com. Oradan her bir şeyi görebiliyoruz evet. hemen hemen yani müzik hem. İltifat için, için sana teşekkür ediyorum. Rica ederim. <gülüyor> yani sandalları İltifat çok seviyorum. Ee, bazen soruyorlar işte niye yelkenli yapmıyorsun? Niye şunu yapmıyorsun? Yelkenli Biraz böyle e, sandalların bir ruhu olduğunu keşfettim eski sandalların, eski mis sandalların. Hala direnenler var. Birçok yerde arayıp buluyoruz onları yani. İstanbul, Güney, Marmara e, Göcek'te bulamadık. Ekle Göcek <gülüyor> Tabii bir gezerken aynı zamanda sandal Fotoğraflarını çekiyorum. Sonra onların resimlerini yapıyorum. Yağlı boya ve akrelik. Yani bir hep suyla bir ilişkim olması lazım gibi bir şey şeyde var belki. Sandalların dilinden mi bahsediyorsunuz bu arada? Sandalların dilinden mi bahsediyorum? Saç, Sandalların müziğinden mi bahsediyorsunuz? Müziğinden <gülüyor> mi bahsedip? Yok resmi sorduğun için sandalları <gülüyor> sadece yapmayı seviyorum. Tamam. Hoşuma gidiyor. Bir şey söyleyeceğim. Biz bir şey unutmayalım. Çok soğutmadan ne dinledik? <gülüyor> Tayvinden değildi dinlediğimiz bu, Aynen, bugün ilkindenizi e, kendi projeleriyle evet, iki, iki albümü güzel albümden parçalarla tanıyacağız. Başladık. Bu Charlie Parker'ın Solar e, parçasıydı bir güzel parçasıydı. Bu albümler benim jazz e, standartları çok çalmayı çok seviyorum. Bunlar Hı -hı. onların yorum albümü. Evet. Yani yorum yapıyoruz burada. Evet. Belki şöyle bir şey söylemek gerekiyor. Bu yorum albümleri Hı. Telvin Telvin'de müzik albümü diyelim Hı. Telvin'deki müziklerde ha, Biraz evvel şey konuşuyorduk Telvin caz Bunun ilk caz programı olup olmadığı Konusunda ilk senle böyle bir evet. Hatırlamaya çalıştık falan Sonra işte caz falan derken Telvin, Telvin caz mı yapıyor <gülüyor> Yok yok Telvin caz yapmıyor yani Onu arkana da konuştuk geçenlerde Caz yapmadığımıza karar verdik e ...ne yapıyoruz dedik, e, müzik yapıyoruz dedik. Yani bir, bir şeyin müziğini yapıyoruz onu. E, biz de kesin olarak bilemiyoruz ne olduğunu. Ama bütün bunların da sizde belli bir karşılığı var sonuçta. Tabii ki. Bu, karşılığı. Tabii ki tabii ki yani şimdi bir... Jazz müzik... standartlarından bahsediyorum tabii. bu arada. Bu jazz standartları bizim müziği öğrenmemize büyük faydası oluyor. Hala öğreniyoruz. Çünkü hı hı. Sonu yok, son olsa bize de olmayız zaten. Bunlar bir okul gibi görüyorum ben. Hala kendimizi eğitiyoruz. Hayatımızı sonuna Hı. kadar eğiteceğiz. Okul demişken old school'dan bir parça dinleyip Dinleyelim. biraz müzikle devam edelim mi? Dinleyelim. Bu albümde İmer ve Serkan Özyılmazer çaldı. İmer Demirer ve Serkan Özyılmazer. Bu da Bye Bye Blackboard. Bye Bye Blackboard. Bye Bye Blackbird'ü dinledik. Trompette İmer Demirar, piyanoda Serkan Öz kontrbasta ilk İlkin Deniz'e eşlik etti. İlkin. Efendim? Biraz evvel ben bas çalmıyorum dedin. <gülüyor> ne demek istedin? Dur dedim bunu sohbete saklayalım. Evet. Ne e, dedin? <gülüyor> ne dedim? Caz yapmadığı gibi bas da çalmıyor. Şimdi e, bunu konuşuyoruz yani. ...müzik yapıyoruz ve bu müziğin içinde belli sesler var. Davul, gitar, bas, piyano, trompet, saksafon... Yani müziğin içine ben çalabildiğim yani... ...çalma yeteneğine sahip olabildiğim bu aleti o müziğin içine yerleştiriyorum. Mesela bas ritmik bir şeydir yani davulla kombine giden... ...ritmik bir enstrümandır ama mesela özellikle Telvin'de, Telvin diye konuşuyorum... Böyle bir şey çalmıyorum yani o müziği dinlediği zaman tabi bazen swing çalıyoruz bir ritmik bir şey yapıyoruz ama son 4-5 senedir sadece o sesleri müziğini içine yayıp o aura dediğimiz ortamı çıkarmaya çalışıyoruz. Bizi mutlu eden de o zaten yani bir ritmik bir şey bulmak değil bir ortamı yaratmak, bir müzik ortamını yaratmak. Evet bu arada Tervin'in albümü de canlı bir kayıttı değil mi? Evet, hepsi evet. canlı tabii ki. Evet, Bunlar, Bunlar da canlı mı? Bunlar da canlı. Çoğu canlı kaydedilmiş. Tabii de... tabii. Yani <gülüyor> ben mümkün olduğunca çalınıp hatta bu iki albümde de her şarkı ikişer <gülüyor> kere bazı şarkıları tek track alıyoruz. <gülüyor> Edit yapmıyoruz. Çünkü neyse o. Yani bazı arkadaşlar diyor işte bir ses çok yarım ses tiz olmuş. Evet. Olur. Ben insanım yani. Öyle hissettim o sırada. Hata yapmazsam insan olamam. Yani çok çoğu müzikler edit ediliyor ve hatasız mükemmel bir şey dinliyorsunuz. Yani hayat öyle bir şey değil. Evet. O da nereden bulunabilir o güzel albümler? Bu albümler gibi. maalesef Türkiye'de yok. Bunları Amerika'da yayınlandı. CD Baby'den bulunabilir. Ya da benim Facebook hesabım var hı hı. Ya da www.ilkindeniz.com ...web sitemden de oluşulup, e, u, e, ulaşılıp... ...oradan e, alınabilir. Konserlerde bulabiliriz belki. Telvin konserleri yapıyoruz. O konserlerde bulunabilir. Peki ben şey de sormak istiyorum. Şimdi... E, ...hem resim... ...resimde baya o denizin... ...derinliklerine gidiyorsun gibi geliyor bana. Böyle kocaman... ...müthiş... ...maviliklerin <gülüyor> üzerinde böyle... <gülüyor> Sanki sonsuzlukta yüzen böyle kayıkların var. ve çok çok çok seviyorum gerçekten. Çok bilmiyorum yani Amerika'da daha çok tanınıyor sanırım evet. resimleri. Evet. Ee... Resimlerimi aslında geçen gün konuşmuştuk senle de. Ee, çok boşluklar var resimlerimde. Yani resmin tamamı boşluk var. O boşlukta hı hı. deniz, bazen ufuk çizgisi bile yok. Sadece hı hı. bir boşluk hı hı. ve ortada hı hı. bir kayık yani... Belki özet çıkarıyorum yani. Fazla teferrara götürülen bir özet çıkarıyorum. Müzikte de hı. biraz onu yapmak istiyoruz. Yani bizce bunun en tepe noktası en ekonomik, en özet, en öz şeyi çalma, çalmaya çalışıyoruz. Caz standartları için konuşamayacağım ama Telvin için bu geçerli. Yani en ekonomik, en basit kökü çalınma, gibi bir şey. kökü bulup... Onu vermek hı hı. yani fazla teferruata girmeden, fazla kafayı yormadan öz çalmaya çalışıyoruz. Bas çalımda yani sen bas çalmıyorum diyorsun ama, hı hı. ama yani enstrümanın e, doğası gereği hı hı. getirdiği bir takım şeyler var, özellikleri var diye düşünüyorum. Ya onda da zaten öyle bir kök, bir e, az ve öz olma durumu var var herhalde evet, yani, yani tabii çok konuşkan baslar bas da var ama dediği zaman teknik olarak müziği de müzikteki tonik sesleri çalan Hı -hı. yani öz ve asıl Hı -hı. şeyleri çalan ...diğerlerini taşıyan taşıyan bir şeydir yani bir fazla teferruata girmez bas. Evet. evet. Böyle böyle bir şeyler. Bir şey daha dinlesek mi? Yani bence süremizin sonuna doğru geliyoruz, topar, geliyoruz. Yani Hem. Toparlamak gerekiyor gibi. Hem ee, toparlayalım o, ben o da, zaman. ben daldım sizin söylediklerinize normalde bu program <gülüyor> ...konuşan olarak bunu yapmamam gerekiyordu <gülüyor> tam olarak ama... Ama çok güzel bir sohbet bence yani, yani hep birlikte. Yani o gerçi süremiz o zaman o... ...resimde geçen gün de söyledik onu... ...renklerle oynuyoruz. müzikte de notalarla oynuyoruz yani aynı şeyler aslında... ...on 12 tane, iki 12 tane nota var. Beş alt tane renk var. Palet üzerinde. İşte o renklerle resim yapmaya çalışıyoruz... Notalarla da e, müzik yapmaya başladığımız zaman yani notaların bir müziği var. Önümüze gelen nota nota ama o notanın bir müziği var. O müziği yaptığımız zaman sanıyorum e, bu işi becermiş olacağız. Evet. Ben şeyi de merak ediyorum bu arada son dönemlere son dakikalara gelirken nasıl bir hayat organizasyonunuz ve disiplininiz olduğunu da merak ediyorum. Yani resim ve müzik arasında nasıl geçişler oluyor çalışmacısında? Evet. <gülüyor> yani senenin 7-8 ayı resim yapıyorum Yaklaşık günde 10 saat resim yapıyorum yani. Florida'da mı? Evet Florida'da Palm Beach'te yaşıyoruz Eşimle Yani o çok disiplinde Kendimi iyi disipline ettim o konuda Yani Orada iyiyim ama müzik konusunda Kendimi o kadar disipline edemedim e, <gülüyor> Müzik konusunda eskimi Kendimi eskiden disipline etmiştim Yani öyle bir yetiştirdim 40 yaşına kadar ve 40 yaşından sonra Müzikte iyi disiplin oldum ...resimde disiplin oldu... ...müzikte... ...kredilerimi kullanıyorum şu anda yani... ...çünkü hı. belli bir tekniğim var, bir şeyim var... ...istediğim şeyi çalabiliyorum... Hı hı. ...müziği daha şu anda... ...nasıl hı. diyeyim... ...yüzdürüyorum diyeyim yani... ...ama bildiğimiz için bir... pratik yapmamıza gerek yok ama resimde... ...daha disiplinliyim... Evet, evet yaz döneminin olması itibariyle... ...pek konserler çok sık olmuyor ama... Hani... Siz nerede dinlerler? Ayrıca Telvin nerede dinlenebilir? Evet, Telvin 15-16 e, Temmuz'da Bodrum'da olacak Gündoğan'da. 19 e, Temmuz'da Gümüşlük'te olacak. Eylül ve Eylül ayında İstanbul'da olacak. Hı. Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde. Ekim ayında gene İstanbul var ama ağırlıklı olarak Almanya ve Belçika konserleri var. Evet, sonra siz Amerika'ya gidiyorsunuz. Evet. Kapayalım madem değil, Kapayalım. değil mi? Kapayalım. Ee, şimdi ne çalacağız? Demin çaldığımızla ilgili de bir notun vardı galiba evet İlkincim, onu da unutmadan solar gibi bütün dünyanın bildiği <gülüyor> bir caz standartını Charlie Parker'a mal etmek çok güzel bir an mı oldu bence Charlie evet. Parker'ı <gülüyor> hem Weiss <My gülüyor> Devis'in hem Charlie Parker'ın kemikleri sızladı <gülüyor> hiç de değil bence <gülüyor> evet. özür diliyoruz şimdi ne, ne çalalım da? take five'di galiba Hey çok evet. güzel. Evet herkesin Dave Brubeck'in bestesi biliyor aslında bunu ama onun değil. değil aslında bu Paul Desmond'in bir bestesi. Evet Good fellows. Evet sizi Sıkı muhteşem dostlarda. muhteşem davul solusuyla baş başa bırakıyoruz. İyi ki geldin ilkin çok teşekkür. Görüşmek üzere çok teşekkür ederim.